<gülüyor> Ve and ki daha önce İbrahim'e de rüşdünü doğruyu bulma kabiliyetini vermiştik ve onun buna ehil olduğunu bilenler idi. Hani babasına ve kavmine sizin şu kendilerine tapıcı olduğunuz heykeller de nedir demişti. Onlar, atalarımızı onlara tapan kimseler bulduk dediler. İbrahim, yemin olsun ki siz de Atalarınız da apaçık bir sapıklık içindesiniz dedi. <gülüyor> Onlar, sen bize hak ile mi geldin? Ciddi mi konuşuyorsun? Yoksa sen şaka yapanlardan mısın? Dediler. Rabbukum Rabbus vel fatarahum ana şahidin. İbrahim şöyle dedi. Hayır. Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir ki onları yoktan var etmiştir. Ben de buna şahitlik edenler dedim. Ve tellahine akidenne asnamekum ba'de entüve ilumudibirin. Ve Allah'a yemin olsun ki siz arkasını dönen kimseler olarak dönüp gittikten sonra putlarınıza elbette bir tuzak kuracağım. <gülüyor> Nihayet İbrahim onları o putları paramparça etti. Ancak onların en büyüğünü bıraktı ki belki ona müracaat ederler. Onlar döndükleri zaman bunu ilahlarımıza kim yaptı? Hiç şüphesiz o zalimlerden biridir dediler. Bazıları onları diline dolayan bir genç işittik. Kendisine İbrahim deniyormuş dediler. Öyleyse onu insanların gözü önüne getirin. Belki onun yaptığına şahitlik ederler dediler. ente bi İbrahim'i getirdikten sonra bunu ilahlarımıza sen mi yaptın ey İbrahim? dediler. <gülüyor> İbrahim belki onu bu büyükleri yapmıştır. Onlara bir sorun bakalım. Eğer konuşuyorlarsa dedi. Bunun üzerine orada bulunanlar kendi vicdanlarına döndüler de kendi kendilerine gerçekten zalim olanlar ancak sizlersiniz dediler. Sümme <gülüyor> sonra yine eski kafalarına döndürüldüler. Yemin olsun, sen de bilirsin ki bunlar konuşmazlar dediler. la la şey'a la la İbrahim şöyle dedi. Öyle ise Allah'ı bırakıp da size bir fayda vermeyen hem size bir zararı da dokunmayan şeylere tapıyorsunuz? Size de Allah'tan başka tapmakta olduğunuz şeylere de yuh olsun hiç akıl erdirmez misiniz? Bazıları eğer bir iş yapacak kimseler iseniz onu yakında ilahlarınıza yardım edin dediler. Onu ateşe attıklarında Ey ateş! İbrahim'e karşı serin ve selametli ol dedik. Böylece ona bir tuzak kurmak istediler. Fakat kendilerini daha çok hüsrana uğrayanlar kıldık. Onu ve kardeşinin oğlu Lutu, içinde alemler için maddi manevi bereketler kıldığımız yere Şam'a ulaştırıp kurtardık. وَكُلًا جَعَلْنَا Ve ona, İbrahim'e, İshak'ı ve fazlasıyla bir lütuf olarak da torunu olan Yakub'u ihsan ettik. Ve her birini salih kimseler kıldık. وَجَعَلْنَاهُمْ اَعِنَّةً يَهْدُونَ بِاَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَا Onları emrimizle insanlara hak yolu gösteren imamlar, kendisine tabi olunan rehberler yaptık. Onlara hayırlı işler yapmayı, namazı hakkıyla eda etmeyi ve zekat vermeyi vahyettik. Onlar bize kulluk eden kimselerdi. Ve <gülüyor> Lut'a ve gelince ona da hüküm, hakimlik, peygamberlik, hükümdarlık ve ilim verdik. Onu çirkin işler yapmakta olan memleketten kurtardık. Zira onlar o memleketin halkı gerçekten fena işler yapan kötü bir kavimdi. Ve onu lütfu rahmetimizin içine aldık. Gerçekten o salih kimselerden. Muhammed Nuhu المذنّد da, من Hani daha önce o da dua etmişti de onun duasını kabul edip kendisini ve iman eden ehlini o büyük sıkıntıdan tufandan kurtarmıştık. min ayatina Ayetlerimizi yalanlayan o kavme karşı ona yardım ettik. Gerçekten onlar kötü bir kavim idilerde onları hep birlikte suda boğduk. Resul, Davud'u ve Süleyman'ı da yad etti. Bir zaman bir ekin konusunda hüküm veriyorlardı. Bir grup insanın koyun sürüsü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 Bunun üzerine o hadise hakkındaki hükmü Süleyman'a anlattık. Bununla beraber her birine hüküm ve ilim verdik. Dağları ve kuşları Davud'la beraber tesbih etmek üzere ona itaatkar kıldık. Ve bütün bunları yapanlar bizdik. <gülüyor> O'na savaşımızın şiddetinden sizi korusun diye sizin için giyecek zırh yapma sanatını öğrettik. Şimdi siz şükreden kimseler misiniz? Ve ve kum Süleyman'a da şiddette eser rüzgarı boyun eğdirdik. Rüzgar onun emriyle içinde bereketler kıldığımız yere Şam'a akıp giderdi. Ve biz her şeyi bilenleriz. men ya'melun ve ya'melun Şeytanlardan da onun için dalgıçlık yapanları ve inci çıkaranları ve bundan başka iş görenleri emrine verdik. Ve onları koruyanlar biz idik.